San Pasifico'nun Roma Katolik Kilisesi, Meşrutiyet Mahallesi'nde, İskele'nin 350 metre kadar güneyinde, Lala Hatun Sokağı ve Yeni Sokak'ın kesişiminde yer almaktadır. Burası, neogotik tarzda yapılmış, sahtadan bir çatıya sahip büyük bir kilisedir. 1865-1866 seneleri arasında Fransiskenler tarafından inşa edilmiştir. Mihrabın altında, İtalyan ressam Giovanni Battista tarafından yapılmış ve San Pacifico ile iki yanında yer alan Aziz Ignatius ve Aziz Sophia'yı adalar üzerinde uçarken tasvir eden büyük bir tablo bulunmaktadır.